İnsanlar birbirlerine hangi özellikleri yüzünden sempati veya antipati duyar? Momo'ya herkes sessizliği ve insanlara kazandırdığı ilham kaynağından dolayı bu kadar sevip saygı duyuyordu. Momo bulunduğunda harabe bir tiyatrodan arta kalan mağara şeklindeki sığınağın önündeydi. Üstü başı yırtık bir biçimde orada bulunan birkaç kişi tarafından bulunmuştu. Hepsi ilk başta polise şikayet edip Momo'yu Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirmek isteselerdi Momo'nun itirazları üzerine bundan vazgeçtiler. Çünkü zaten Momo o pencerelerinde demir parmaklıkları olan yerden kaçmıştı ve yaşadığı eziyetlerden dolayı bir daha da orada yaşamak istemiyordu. Ve böylece çevrede yaşayan insanlar Momo'nun bakımını üstlenerek ihtiyaçlarını paylaşmaya karar verdiler. Bir iki gün geçmiş ve Momo ile ilişkileri inanılmaz keyifli hale gelmişti. Dilden dile yayılan Momo bir atasözü haline gelmiş ve insanlar sıkıntılı arkadaşlarıyla karşılaştıklarında "Bir Momo'ya gitsen." demeye başlar olmuşlardı. Çocuklar bile evlerinin uzak olmasına rağmen Momo'nun yanına gelip onunla oyun oynamak istiyorlardı. Onun yanında herkesin aklına bir anda çılgın fikirler gelip ortalığa neşe ve sevinç hakim oluyordu. Ama Momo'nun en yakın iki arkadaşı vardı. İlki ihtiyar olan ama gençlere taş çıkarabilen boydu. Kendisi bir çöpçü olup sabahtan akşama kadar kaldırımları süpürürdü. En yakını ise Momo'ydu. Beppo cevap vermeden önce çok uzun süre düşündüğünden deli olarak tanımlanırdı. Çünkü kelimelerin anlamlarına çok fazla dikkat etmekteydi. Bir de hem genç hem de yakışıklı olan Girolamov vardı. Ama herkes ona gigi derdi. Hayali çok zengin olup refah içinde yaşamaktı ve hep eğer bir gün çok paraya sahip olursa zenginliğin kendisini değiştirmeyeceğini savunurdu. Geçmişten günümüze gelen efsane ve halk hikayelerini kendi yorumlayarak anlatan Gigi, şehrin masalcısıydı ve herkes gibi onun da ilham kaynağı Momo'ydu. Herkes mutlu ve huzurluydu. Ta ki duman adamlar şehri tek tek fethedene kadar. Zaman tasarrufçusuyuz diye insanların tüm huzurlu ve mutlu anlarını ellerinden alıp onları tamamen robot haline getirip insanlardan arta kalan boş vakitlerden besleniyorlardı. Ağızlarından hiç eksiltmedikleri sigaraysa onların yaşam kaynağıydı. İnsanlardan çaldıkları zamanları bir sis bulutunun üstünde saklayıp onların yaşam kaynağını saklıyorlardı. Herkesi ilginç matematik işlemleriyle kandıran bu birliğin hedefi insanları tamamen yeryüzünden kaldırıp dünyaya hüküm sürmekti. Ki amaçlarını da gerçekleştirmişlerdi zaten. Lakin onların önünde koskoca bir Momo engeli vardı. Hissiz insanlara bile gerçek duyguları yaşatan bu küçük kız, duman adamların planlarını bozuyordu. Çocuklar artık ailelerini kaybetmiş ve bu durumdan nefret eden bir hale gelmişti. Momo, Gigi, Bepo ve diğer çocuklar birleşip bu durumu protesto ederken umutları vardı. Oysaki kimse tarafından umursanmayıp kimsenin ilgisini çekemedikleri için son umut tanecikleri de yok olup gitmişti. Duman adamlar bu durumdan memnundu ama yine de Momo'nun ortadan kalkması gerekiyordu. Adamlara şehrin her yerinde aranması için emir verilirken, Momo yeni keşfettiği küçük dostu olan ile uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Gerçi bu kaplumbağanın düşündüklerini sırtında belirtme gibi özel bir yeteneği de vardı. Her şeyi yarım saat öncesinden gören bu kaplumbağa, Momo'yu sağ salim Hora Usta'ya ulaştırabilmişti. Zamanın bekçisi olan Hora Usta, Momo ile birlikte duman adamlarla savaşmak zorundaydı. Momo yapayalnızdı çünkü duman adamlar ondan en yakın iki arkadaşını da çalmıştı. Momo, arkadaşlarını ve tüm dünyayı kurtarmak adına Hora Usta'nın emniyetiyle zamanı durdurup, duman adamların inine kadar gidip insanlığı kurtarabilecek miydi?